Cumanız mübarek olsun. Size Avustralya'nın ta güneyindeki Varnambul şehrinden hitap ediyorum. Bir hadis-i kutsi okumak istiyorum bu cuma sohbetinde size. Bu kitap e, Mekke-i Mükerreme'de çok kıymetli bir kardeşimizin elindeydi. Cidde'de bir eve ziyarete gittiğimiz zaman şunu okuyalım demişti. Efendim orada görmüştüm. Benim kütüphane'mde yoktu. İstanbul'a gelince aldım. Seyahatte de yanıma efendim aldım okumak için. Yazarı da benim sınıf arkadaşım olan rahmetli eski İstanbul müftülerinden Fikri Yavuz olduğu için onu da ruh şad olsun diyerek onun bu tertip etmiş olduğu 40 hadis hadisi kudsi e, kitabından size bir hadisi kudsi okumak istiyorum metniyle beraber. Hadisi kutsı biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir hadisidir. Bir çeşit hadistir ama o hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allahu Teala hazretleri süre şöyle buyuruyor. Yani Allah'tan bir şey haber naklediyor bize. O e, rivayet etmiş oluyor. Ona hadis-i kutsi deniliyor. Bu hadis-i kutsi de okuduğum hadis-i kutsi de Efendim çok güzel bilgiler bulacaksınız. Kalemlerinizi hazırlayın, defterlerinizi hazırlayın, not alın. Tabi şimdi aslında kalem deftere de kalmadı. Efendim radyonuzun yanında eğer teybiniz varsa bantı alırsınız, iş biter. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorum. Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla başlıyorum. Yekulullahu Azze ve Celle, Aziz ve Celil olan allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, diyor Peygamber Efendimiz, Yemne Adem. Ey Adem oğlu. Tabi biliyorsunuz hepimiz Adem oğluyuz. Tek kişiye hitap ediliyor ama e, tek kişiye hitap edilmesi bir cinse hitap edildiği için Adem'in oğlu olan herkes muhatap oluyor. Ey insanlar demek gibi oluyor. Dolayısıyla hepimize bu hitap. Ey Adem oğlu. Men kana'a kim kanaatkar olursa istahına e, zenginleşir. E, yani zengin gibidir. Müstahini bir durumda olur. Kanaatkarlık iyidir. Ve ben terekel hasede kim hasedi terk ederse başkalarını kıskanmayı, başkalarının elindeki nimetleri görüp de efendim böyle hani karnı ağrımak diyoruz biz. Karnı ağrımak değil de yani canı sıkılıyor o kıskanıyor işte. Kim hasedi terk ederse isteraha yani müsterih olur, huzurlu olur. Haset insanın kendisini de mahveder. Yani sirkenin böyle İçine koy, konulduğu bir alüminyum kabı böyle yiyip bitirdiği gibi madeni kabı asit olduğu için bitirdiği gibi haset insanı da hasta eder, mahveder, çeşitli dertlere düşürür. Onun için buyuruyor ki Rabbimiz kim kanaatler olursa zengin olmuş olur, bir çeşit zenginlik, rah zenginliğin rahatlığı gibi müstahini bir insan olur. Kim haseti terk ederse, kıskanmayı, haseti terk ederse müsterih bir insan olur, yani rahatlar, huzurlu bir insan olur. Zaman terkel haramı, efendim kim haramı terk ederse, efendim onun dini halis muhlis bir dindarlık olur, iyi bir din olur. Demek ki haramlardan kaçınmak, efendim dinimizin böyle som altın gibi pırıl pırıl, kıymetli olması için son derece önemli. Haramlardan kaçınmadan iyi bir dindarlık mümkün değil. Takva ehli olacağız, haramlardan kaçınacağız. Şüpheliden bile kaçarlardı. Sahabe-i harama düşeriz diye korkularından şüpheli ama helal olan şeylerden bile uzak dururlardı. Çünkü şüpheliden kaçan dinini korumuş olur. Haramdan korunan dinini halis muhlis yapmış olur. Ve men telekel bibete vaharet Kim bibet etmeyi bırakırsa, bibet etmezse, bu işi yapmazsa onun e, sevgisi gönüllere yayılır. Sevgisi aşikar olur. Yani herkes onu sever. Onun için başkalarını çekiştirmemeye, aleyhinde konuşmamaya, sanki karşımızdaymış da duysa darılacakmış gibi hayal ederek aleyhinde konuşmamaya, yani gıybet etmemeye çalışacağız. Tabi biliyorsunuz gıybet konusunda çok meşhur bir hadis-i şerif var. Demişler ki Ya Resulallah, yani gıybet ettiğimiz kimsede o bizim söylediğimiz kusur gerçekten var. Var ise zaten demiş gıybet var olan bir kusuru söylemektir. Olmayan bir kusuru yok olduğu halde, olmadığı halde kusur diye bir şey uydurup da söylüyorsan o zaman bühtan oluyor. İftira oluyor. O daha fena tabii. Gıybet de fena, bühtan da fena, iftira da fena. O bakımdan gıybeti terk etmemiz önemli bir ahlaki durumdur. Sonuç ne? Eğer biz gıybeti terk eden bir insan olursak bizim sevgimiz gönüllere yayılacak. Herkes bizi sevecek. Yani söhret muhabbeti demek bu. Muhabbeti zahir olur. Yani her herkes onu sever. Ve tevefferet hasenatuhu iyilikleri de efendim e, çoğalır. Tabi Allah ona bir bereket veriyor. Gıybet etmediği için hasenatı iyilikleri yapma imkan buluyor. Çünkü iyilikleri yapma kuvvet de Allah'tandır. Sıla havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil diyoruz. Bu sözü hepimiz söylüyoruz. Ne demek? Yani Allah'tan başka güç, kuvvet sahibi yoktur. Bütün güç, güç kuvvet Allah'ın elindedir. Her şey onun, efendim, ile oluyor. Gücüyle, kuvvetiyle, müsaadesiyle oluyor demek. Buna büyüklerimiz gizli tevhid demişler. La ilahe illallah, acikâre tevhid. Allah'tan başka ilah yok. La havle ve la kuvveti illa billah, gizli tevhid. Yani işin iç yüzünde anlıyoruz etrafımızda dönen, dolaşan olayların... Arkasında onları takdir eden Allah'ın kudreti var, efendim onun gücü var. Allahu Teala Hazretlerinin mukadderatıdır. Onun dilemesiyle, kudretiyle oluyor. Dilemese olmaz. İşte o, daha öyle öyle kuvveti illa billahsa o zaman gizli tevhid oluyor. O şuura Müslümanın ermesi lazım. Tabi iyilik yapma kuvvet de o zaman Allah'ın verdiği bir nimet insana. Neden? Nereden hasıl oluyor bu? Kul iyi olduğu zaman Allah ona iyilik yapma imkanı bahşediyor. Kul iyi olmadığı zaman o iyilik yapmayı nasip etmiyor, kötülük yapmaya düşürüyor. Mesela bir insan, başka hadis-i yine bilgimiz, bir günah işleyen başka insanı kınasa, ayıplasa, vay edepsiz yapmış öyle tuh vesaire filan dese, efendim kınasa, o kınadığı günaha Allah onu düşürür, düşürmeden canını almaz diye, Böyle bir tehditli hadis-i şerif var. O halde ne yapacağız? Günahkarı kınayamıyoruz. Kınamak müsaadesi yok. Ne var? Dua etmek var. Güzel tilmesine çalışmak var. İsra'ına gayret etmek var. Arkasından Ya Rabbi bunu İsra ile diye dua etmek olabilir. Demek ki insan gıybeti terk ederse iki şey oluyor. Herkes kendisini seviyor. Sevgisi yayılıyor insanlar arasında. Bir de iyilikleri artıyor. Demek ki Allah ona hasenat yapmak, iyilik yapmak imkanı baş ediyor. La havle ve la velaküveti illa billah ya her şey Allah'ın izniyle, onun verdiği kuvvetle oluyor ya demek ki o o zaman kuvvet buluyor. O halde hasenatı çok olan bir insan olmak istiyorsak demek ki dilimizi tutmak bir çare. Kimsenin aleyhinde konuşmamak, piyade etmemek güzel bir çare. Tabi böyle olunca da toplumlar muhabbetli olur efendim ve e, Müslümanlar birbirlerini sevdiği saydığı işbirliği yaptığı için de sonuçlar çok güzel olur denen minhum kim insanlardan uzaklaşırsa onlardan kurtulmuş olur selamette olmuş olur evet yani çılgın kalabalıklara efendim vasıfsız kalabalıklara insanların arasına geldi mi insan tabii onların günahları günahkâr durumları hatalı sözleri işleri düşünceleri hareketleri zevkleri yamuk zevkleri çarpık zevkleri insana tesir eder tabii zararlı olur Onlardan uzak durduğu zaman selametli olur insan. Peki ne yapacağız? Yani insanlardan kaçan, daha başlarında kendi başına yaşayan, kendi içine kapanık insanlar mı olacağız? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, alimlerle, efendim, salihlerle beraber olmayı, onların sohbetine devam etmeyi cali sül, büyük insanlarla her bakımdan maddeden manen ve ahlaken büyük insanlarla tosuk fazak etmeyi, alimlerle düşüp kalkmayı, onların sohbetlerine devam etmeyi tavsiye ediyor. Demek ki kimlerle görüşeceğimizi seçmemiz gerekiyor ve daima en yüksek, en kaliteli, en ahlaklı, en bilgili, en güzel insanların efendim yanında olmaya çalışmalıyız. Böylece efendim e, bilgimizi arttırmış oluruz, görgümüzü arttırmış oluruz. Onlardan güzel şeyleri görerek, e, onların güzel ahlakı bize de aksederek, biz de çok şeyler kazanmış oluruz. Yani İslam'da tamamen insanlardan kaçmak yok. Vasıfsız, günahkar insanlardan uzak durmak var. E, salih, abis, zahid, alim, fazıl, kamil insanların sohbetine can atmak ve koşmak gerekiyor. Tabii, peki alim, fazıl insanlara gideceğiz. Öteki caiz, efendim, fasık, facir insanlar ne olacak? E, onlarla da alimler, mürşitler uğraşacak. Tabi onları doğru yola getirmek için çalışmalar yapacak efendim yani onları işkiden kurtarmaya çalışacak kumardan kurtarmaya çalışacak sinadan kurtarmaya çalışacak tabi böyle yüksek vasıflı insanlar onlarla mücadele ederken onları kurtarmaya çalışırken kendilerini Allah korur ama başka kendi gücü bu kadar kuvveti olmayan insanlar onlarla afasık ederken onların huylarına efendim alışkanlıklarına kendileri de saplanabilirler. Zayıf insanın tabi başkasının yanında etkilenmesi dolayısıyla zarar görmesi bahis konusu olur. İnsanlardan ayrılan, uzaklaşan selamete erer, onlardan kurtulmuş olur. Şerleri vardır, delikoduları vardır, çeşitli efendim zararları vardır, onlardan kurtulmuş olur. Vasıfsız insanlardan, günah genç, günahkar, şerli insanlardan uzaklaşacağız. Bunu anlıyoruz ama bir daha iktidar ediyoruz ki sakın bu genelleştirilmesin iyi insanların sohbetine koşmak lazım. alim fazıl, kamil insanları, efendim büyük şahsiyetleri daima arayıp bulmaya çalışmak lazım diye on arasında hatırlatıyoruz. Parantez içinde Hadis-i Kutsi'nin içinde olmamasına rağmen mana iyi anlaşılsın diye söylüyoruz. Ve kalle kelamuhu kemule akluhu buyuruyor Rabbimiz. Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiğine göre devamla Hadis-i Kutsi'nin devamı Kimin sözü az olursa aklı kamil olur. Evet. Çok konuşan çok hata eder. Yani çok bilen çok yanılır demiş büyüklerimiz. Biz onu çok söyleyen çok yanılır diye de söyleyebiliriz. Bu da doğrudur. Çünkü çok söz yalansız olmaz da demişler. Az konuşmalı ki insanın düşünmeye vakti olsun, fırsatı olsun ve söylediği sözleri düşüne düşüne söylesin. Tabii düşüne düşüne söz söyleyince de aklı izman yapmış oluyor. Yani egzersiz yapmış oluyor. Binaenere, düşünce düşünen mütefekkir bir insan olmuş oluyor. Aklı da böylece gelişir tabii. Sözü az olanın aklı kamil olur. Hemen men radiye bir minaz rızkı fakat bima indallah. Rızktan kendisine Allah'ın nasip ettiği az bir şey de olsa ona kanaat gösteren, razı olan efendim kimse Allah'ın indindeki hazinelerine Allah'ın elindeki sonsuz nimetlere güvenmiş demektir. Yani az olsun ne yapalım bugün bu kadar kazanmışım diyecek. Efendim, müsterih mü mutmain, yani razı. O zaman neden razı? Çünkü nasıl yarın Mevla gene verir. Ne olacak? Allah'ın indindeki nimetler bitmez, tükenmez nimetler bugün verdiği gibi yarın da verir. Bugün az oldu, yarın çok olur. Yarın gene bu kadar olsa gene yarınki işimi de hallederim diye düşünmüş oluyor. Demek ki Allah'ın ya indindeki efendim, nimetlere güvenmiştir demektir. O halde elimizle çalışacağız, çabalayacağız. anımızın teriyle efendim helalinden kazanacağız tabi. Az veya çok keşebiliriz yani ne, ne miktarla geçerse ona da bir serif olmak, razı olmak lazım efendim. Bu da Allah'a güvenmenin bir tezahürüdür. İnsan olur şeyden dolayı, efendim istikbal endişesinden dolayı depo ediyor malı mülkü, aman çocuklarım rahat etsin, aman istikbalde emekli olunca rahat edeyim falan diye, yani ihtiyacından fazlasını kazanıp depo ediyor depo ediyor falan, depo etme huyu var insanoğlunda tabi İslam'da böyle değil, İslam'da kazanmak var heza, he, helalinden, ne kadar kazanmışsa ona rıza göstermek var kazancının efendim belli bir miktarını da farz olarak hayra sarf etmek gerekiyor İslam böyle Tabi bir miktarda ihtiyaç akçesi olarak taklamak yasak değil ama vali görevlerde de hiç asla unutmamak lazım. Efendim böyle bir korku içinde malın bekçiliğini yapıp yemeyip yedirmeyip efendim böyle hani şeyin peyniri efendim kavanozun içine koyup da dışını yalamak filan gibi parası var ama yemiyor, yedirmiyor. Sonra tabi mirasçılar paylaşıp gidiyorlar. Öyle olmaması lazım. İnsan yemeli, yedirmeli, hayrını hasenatını yapmalı ve cevapları da kazanmalı. Yani daha sağlığında bu işlerin hepsini yapmış olması ne kadar güzel, akıllıca bir hareket olur. Yemde de Adem enta ta'meli entela ta'meli bima sa'len. Fe keyfe enta ta'mul ma'lem ta'lem? Bir soru Allah Teala Hazretlerinden biz Adem oğullarına. Ey Ademoğlu, sen bildiğinle amel etmiyorsun ki neden bilmediğin efendim eee Konu, e, ...konuları öğrenmek istiyorsun... ...onları bilmeyi istiyorsun... ...bildiğini yapmıyorsun ki... ...ne olacak ötekileri de öğreneceksin... ...bildiğini yapmıyorsun... ...onu da yapmayacaksın... ...bu sorudan... ...bir kitap var tabi bu soruda... ...biz oğullarına ...ne çıkıyor... ...yani biz müminler... ...Allah'a inanmış kullar olarak ne yapacağız... ...efendim... E, bildiğimizde ve amel edeceğiz... ...bildiğimizi uygulayacağız... Allah'ın emirlerinden bildiğimiz Allah'ın sevdiği işleri yapacağız. Bildiğini işlemeden ilmiyle amil olmadan efendim bilmediği şeyleri istemenin sonucu nedir? Vebali arttır. Yani öğrenirsin bila öğrenirsin, bila öğrenirsin ne olur? Ahirette allah Teala Hazretleri sonu eder. Yani ey kulum Bildin de niye uygulamadın, öğrendin de niye tatbik etmedin der. Onun için öğrenmeli, öğrenmek çok sevap ama öğrendiğini hemen uygulamalı, tatbikata geçirmeli. Hatta diyor ki büyüklerimiz, kendilerinden teyze aldığımız hocalarımız, yani bir hadis-i şerifi duyunca hemen uygulamalı, uygulamalı insan. Bir ayet duyunca hemen uygulamalı. Medine ahalisi, Medine'deki Müslümanlar hiç haram değil iken evlen. demek ki? küplerinde içkiler falan bulunuyordu anlaşılan İçki haramdır diye ayet yerine inince Medine'nin sokaklarının kenarlarından seller gibi efendim işgiller atmış neden haramdır dedi Allah ayet indirdi. bitiyor artık artık ben bu küpü ne yapayım satayım mı efendim diğer müslimlere veya işine tuz atıp sirke mi yapayım vesaire diye böyle tereddüt ve efendim çeşitli kaçamak yolları aramamışlar küpleri devirmişler madem haramdır. Efendim, atmışlar gitmişler. Demek insan bildiğini böyle sahabe-i kiram, hırvanullah aleyhim ecmain gibi hemen uygulamalı. O zaman insan öyle sahabelerin derecesi gibi güzel dereceleri zavallar o zaman kazanabilir. Devam ediyor hadis-i şerif. Sefneyte umreke fî talebit dünya ve ma tatsubul cenneti, ke enneke ta'lamu enneke la temutu ve tecma'ul enneke muhallet. Diyor ki ömrünü Ey insanoğlu, ömrünü harcadın. Fani ettin, ifna ettin, yok ettin. Dünyalık talep edeceğim diye ömrünü geçirdin. Ve var tatlı bu Ama cenneti talep etmek için bir gayret göstermiyorsun. Dünya fani. Ömrünü harcadın bu fani dünya için. Ama cennet ebedi, cenneti talep etmek için bir gayretin yok. Ki enneke taleme enneke la eden. Sanki sen e, yarın ölür Ölmeyeceğini biliyormuşsun gibi bir garanti içindeyiz, cennete böyle bir çalışma içinde değilsin ve tecmülüm aleyküm neke mukaddedin, sanki mal topluyorsun, emedi kalacakmışsın gibi dünyada. Halbuki topladığın efendim ihtiyaçtan kat kat fazla işte oyalanıyorsun, malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen oyalan diye keserme söylemiş Yunus Emre'miz rahmetullahi. Aleyh. Bu gerçeği. İnsan ömrünün sonuna doğru anlıyor. Efendim o anlayıncaya kadar da başka insanların düştüğü hatalara düşüyor. Çalışacağım, kazanacağım, biriktireceğim, çalışacağım, kazanacağım, biriktireceğim. İyi güzel ama hayrun hasenatın ne? E, öleceksin, ölü verirsin belki hemen yarın öleceksin, ona hazırlığın ne? Hayır hasenat yok, ahirete hazırlık yok, cenneti talep yok. Ömrü efendim dünyalık talebinde geçiriyor insanoğlu büyük bir defet ve bu bu hadisin bu cümlesi de bizler için bir ikaz. Ne yapmalıyız? Yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmalıyız. Dünyada ebedi kalmayacağımızı bilmeliyiz. Ona göre davranmalıyız. Kazancımızın efendim bir kısmıyla hayır hasenat yapmaya çalışmalıyız. Bak İslam her yerde hizmet bekliyor Müslümanlardan. Hizmetler de parayla oluyor. Her şeyde kesenin ağzını açmak gerekiyor emin olun işte bu Avustralya'yı görüyoruz, Avrupa'yı görüyoruz, Amerika'yı görüyoruz, geziyoruz. Çok büyük e, hayırlar yapmışlar bunlar. Yani keselerinin ağzını açmışlar, dini müesseselerini korumuşlar. Çok zengin dini müesseseleri, çok büyük büyükleri var. Bunlar neden oluyor? Yani herkes bağışta bulunduğu için oluyor. E biz Müslümanlar, Allah'ın sevgili kulları, ahirette yaptığımız hayrın mükeffaatler, karşılanacağını biliyoruz. Hayır hasenat yapmasak, onlardan geri kalırsak olmaz. Onlardan emin olun hayır ve hasenatın miktarları bakımından da geriyiz. Yani onlar çok çok hayırlar yapmışlar. Deniliyor ki mesela Münih için Münih'in üçte biri kilisenin mülküdür. Hatta eskiden tamamen kiliseninmiş işte işe yaramayanlarını satıyorlar. Bazen kiliseleri Müslümanlar satın alıyor. İşte ibadeti yapabilelim filan diye. Aziz ve muhterem kardeşlerim bu gerçekler bu Allahü Teala Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'e vahyetmiş olduğu gerçekler. Hadis-i önemli gerçekler. Onun için dikkat edin, neyin, Not alın. Efendim bantı alın diye söylemiştim. İnnallâhe evha ile dünya Allahü Teala Hazretleri dünyaya vahyetti ki ya dünya Dünya tabii bizim için e, bir cansız varlık ama Allahu Teala Hazretleri e, her canlı cansız varlığa rububiyetiyle, kulluğuiyetiyle hitap ediyor, emrediyor ve onlar da o emre uygun hareket ediyorlar. Ay'lar, yıldızlar, güneşler, maddeler, atomlar her şey Allah'ın emriyle hareket ediyor. Dünyaya vahhet etti ki Allahu Teala Hazretleri ya dünya, ey dünya, ey dünyalık, ey mal, mülk, mevki, makam vesaire. Tahrimil harî Hırslı insana haram ol. Yani gitme. Hırslı insan seni elde edemesin. Hırslı insanın eline girme. Ahremil harisa aleyki. Sana haris olan insana kendini haram eyle. Girme, eline geçme. Repteli zahide fi sana karşı zahidane davranan, sırt döndüren, Allah'ın rızasını düşünen, ayeti kazanmak için dünyaya önem vermeyen, biz sahip insanları efendim e, eline e, girmeye çalış. Onlara git. ve istikmil haris. sana karşı haris olan insanı sen köle gibi kullan. Zahdimil zahile filki sana karşı zahid olan kimseye de hizmet eyle diye dünyayı vahyettiğini bu hadis-i şerif bildiriyor. Evet, bu kardeşlerim tarih boyunca abidlerin, zahidlerin, Allah'ın sevgili kulu, halis, muhlis, büyük zatların, evliya olan hayatları okunursa, efendim onların yaşam tarzları incelenirse, bu gerçek görülür. Hakikaten gerçekten dünyaya kıymet vermemiştir, ölümü göze almıştır, Allah'ın rızasını kazanmak istemiştir. Meclatımız ortada. Bu diğerlere niçin gelmiş dedelerimiz Orta Asyalardan, efendim, Orta Doğulardan? Allah'ın dinini yaymak için, Allah yolunda şehit olmak için. Allah hem onlara ömür vermiş, hem mal mülk vermiş, hem bu koca diğerler vermiş, bir de onların, evet onlara verilen o ikramların, Efendim kalanlarıyla bir kısmı elimizden çıktığı halde hala istifade ediyoruz. Demek ki Allah dünyayı istemeyip ahireti isteyene, Efendim dünyalığı veriyor. Efendim ahireti unutup da dünyalığı elde etmek isteyene vermiyor ve onu kire gibi kullandırtıyor. Efendim. Ama abid, zahid, Allah'ın sevgili kuluna da dünya köle gibi hizmet ediyor. Yani köş köş olsa istese de istemese. Zaten Allah emredince istememesi de bahis konusu değil. Ona hizmetkar oluyor. Onun için dinin bu gerçeklerini, bu hadisi kutsu ile ilahi gerçekler bunlar. Bunları anladığımıza göre hayatımızı bununla göre tanzim edelim. Allah'a güzel kulluk etmeye çalışalım. Ahireti kazanmaya çalışalım. allah Teala Hazretleri hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur eylesin. Uzak diyarlardan size sevgiler ve selamlar ederim. Allahu Teala Hazretleri sizin nice nice efendim kandillere, cumalara rahat ve afiyete Ömrünüzü arifane, efendim zahidane, Allah'ın rızasına uygun kutsî hadis-i şeriflerin manalarına uygun arifane bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Ömrünüzü hayırlı bereketli eylesin. Rabbimizin huzuruna Efendim sevdiği, razı olduğu kullar olarak, yüzlerimiz ak, alınlarımız açık olarak sevdiği kullara varalım. Yapalım cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerif eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Merekatuhu.